Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Maammer Ketencoğlu ben. Tuna'nın bir yanından sevgiler, saygılar gönderiyorum sizlere. Ve bugün, dün akşam da paylaştığım gibi Arnavutluk Kosova coğrafyasındayız. Çünkü sanatçımız aslında aile kökeni olarak Yakova şehrinden, ama Elbasan, yani Arnavutluk'ta doğmuş. Ama sonra tekrar Yakova'ya taşınmış. Azıcık karışık bir durum ama sonuçta e, Arnavut müziğinin bugün e, yaşayan en büyük ustalarından e, aynı zamanda da e, Batı müziği geleneğinden geldiği için e, Doğu ve Batı'yı kendi yaptığı müzikte inanılmaz derecede e, kaynaştıran, birleştiren e, ikisini de son derece üst seviyede yorumlayan bir müzisyenimiz var. Şikelzen Doli. Şikel Doli Kemancı büyük bir Kemancı. 1971 e, Elbasan doğumlu. Ama e, babası vakti zamanında e, gençken e, Yakova şehrinden, e, Kosova'dan Yakova şehrinden e, Elbasan'a taşınmış. E, orada Pırmet şehrinden gelen yine Güney Arnavutluk'tan Pırmet şehrinden bir e, kadınla evleniyor ve e, Şikel Doli'nin ...anne babası oluyor onlar. Ee, şimdi Yusuf Arapi... ...adında bir parçayla açtık programı. Ee, Tepe Delenli... ...Ali Paşa'nın... E, ...bu coğrafyada ki ...önemini... ...tarihsel önemini birçok dostumuz bilir... eminim. Ee, onun yaptığı Kırımlarda da... ...epey rol alan bir... E, ...zat bu. Arap Yusuf yani. Yusuf Arapi diye geçiyor... Ee, onun için yazılmış bir e, melodiydi. Ee, genel olarak şöyle söyleyelim. Doli Güney ve Orta Arnavutluğun <gülüyor> müziğini e, daha çok icra ediyor kemanıyla. E, kuzey'den ya da e, Kosova'dan aslında çok da fazla parça e, çalmıyor. Ama yine de e, bu iki geleneği de e, son derece Yetkin bir şekilde yorumluyor. Bu önemli çünkü hani güney müziği çalan müzisyenler e, kuzey ya da orta müziği çok o kadar çalmıyorlar. E, yine de e, Orta Arnavutluğa daha ya yakınlar. E, çünkü arada ciddi bir makamsal park var. Güney Arnavutlu müziği e, pentatonik, Orta Arnavutluk işte tram ve çevresinde daha makamsal Osmanlı müziğinden göreceler olarak daha çok etkilenmiş bir müzik geleneği söz konusu. İşte bu iki geleneği de fazlasıyla e, başarıyla yorumlayan, e, Viyana'da eğitimini tamamlamış çok önemli bir e, müzisyen, Şikel Zendoli. İsmi biraz değişik gelebilir size. Duyduğunuz gibi Ş, şey e, yani S, K, L, Zene -E olarak yani şkel zen doli olarak bildiğiniz İ ile yazıyorlar. Ee, bir sosyal medya mecranda e, kayıtlarına bol bol rastlayabilirsiniz. İlginizi çektiyse e, fazlasıyla malzeme var ortalıkta. E, şimdi dinleyeceğimiz meşhur bir parça. ...bunun bir beste olması gerekir... ...fakat... E, ...beste bir türlü bulamadım... ...belki daha sonra öğreniriz... ...sizlerle paylaşırım... E, ...ya da en azından bir... ...ne diyelim... ...bir konfigürasyon... Bir, ...bir araya getirilmiş melodiler demeti... ...diyelim... ...yani halk müziği kaynaklı melodilerin... E, ...bir araya getirilerek oluşturulduğu bir... E, ...parça... E, ...stüdyo kaydı... ...çok güzel bir kayıt... ...e... Şkëlzen Doli ile birlikte kim var? Ee, Hekuran Cembali adında yine müthiş bir e, klarnetçi var. Ee, zaman zaman onların kayıtlarını çok eskiden paylaştım sizlerle ve e, dinleyeceğimiz parça'nın adı e, Albanya'nın sol, yani bu şekilde konmuş ismi. Evet işte Albany'in sol buymuş demek ki. Ee, müthiş yorumuyla e, Şkerzendoli ve Hekuran Cembali'yi dinledik. Tabi diğer müzisyenler de e, onları aratacak. nitelikte değillerdi. Hepsi birbirinden harika. Bu e, Şkerzendoli topluluğu tarafından yorumlanmış bir versiyon. E, 2018'de kurmuşlar bu topluluğu. Ve e, Arnavut müziğini geniş kitlere e, Dünya ölçüsünde e, tanıtmayı amaçlayan bir topluluk. E, hatta e, topluluğa girmek için e, epey ağır bir e, seçme sınavı koyduklarını da duydum doğrusu. Şimdi Şikeye Özen Doğli kimdir? 9 Ağustos 1971'de Elbasan'da doğmuş. Teşekkürler. Az önce de söylediğim gibi babası Yakova şehrinden, Kosova'dan gençliğinde Arnavut'ta taşınmış ve e, Elbasan'a yerleşmiş. Annesi de Pırmet şehrinden, güneyden. E, ve tabii ilk okulu ve müzik okulunu Elbasan'da okumuş. 9 yaşındayken de e, kemana başlamış. Ee, bakıyorum hemen 1996'da e, hemen düzeltelim tabi keman'a başlamış ama o yıllarda çocukken yine Yakova'ya taşınmışlar ve 1996'ya kadar e, Arnavutlara gelmemiş bir daha aslında çok e, büyük bir coğrafi değil ama ilk ziyaretini 1996'da yapmış nedense e, ve Radyo Televizyon Orkestrası'nda çalışmaya başlamış bir taraftan. Şimdi tabi 1989 öncesinde daha 15-16 yaşındayken 14 yaşındayken kimi yarışmalarda ödüller almaya başlamış. Ve daha sonra da Novisat Müzik Okulu'na gitmiş. Öncelikle 1989'da bu aldığı ödüllerin en büyüğü bu Sarajeva'da yapılmış bir e, yarışma. gençlik Genç müzisyenler klasik müzik yarışması gibi bir şey. Ve orada e, büyük bir ödül oluyor. Arkasından Novisat'ta, Sırbistan'da e, okumaya başlıyor. 89 civarında. Ve burada e, konservatörde önemli bir keman hocası var. Efsanevi bir hoca. E, Evgenia Çugueva. Evgenia Çugayeva'nın e, öğrencisi olmuş ve 1992'de e, Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Okulu'na geçmiş. Mutlaka yıldızı parladığı için eğitimini orada devam ediyor. Orada birçok değerli profesör hocası olmuş. E, hemen yakın zamanda Viyana Opera Bale Orkestrası'nda çalışmaya başlamış ve 1995'te de Viyana Orkestrası Orkestrası'nda çalışmaya başlıyor. Bundan sonra irili ufaklığı birçok klasik müzik ansamblında işte bunlar Viyana Senfoni, Viyana Filharmoni yine çeşitli oda müziği toplulukları gibi birçok oluşumla dünyanın dört tarafında konserler vermiş. Tabii klasik müzik kökenli konserler bunların hepsi e, halk müziği merakının temellerine fazla değinilmemiş doğrusu e, biyografisinde ama öyle anlıyorum ki hiçbir zaman halk müziği bağlantısını koparmamış e, aslında genel olarak baktığımızda e, son 4-5 senedir halk müziğine ağırlıklı olarak yo e, yoğunlaştığını Görüyoruz çünkü videolar göreceli olarak daha yeni zamanlarda konulmuş. Ee, ama yani son 4-5 senede öğrenilecek bir şey değil tabii halk müziği. içinde varmış müthiş bir e, yorum, müthiş bir ustalık. Yani hem teknik olarak hem, hem duygu olarak bizde ya da birçok doğu ülkesinde e, klasik müzik klasik müzik merkezli e, müzisyenlerin halk müziği yorumları ne diyelim, e, hani bizdeki kemancılar da e, öyle aç, e, aslına bakarsanız, böyle bir duygusuzluk, bir, bir mekaniklik hissediyorsunuz. Yani o halk müziğinin, e, doğanın, köylerin, şehirlerin, eski şehirlerin, e, bugüne devrettiği gelenin, Kırıntılarını çok zor buluyorsunuz. Yani bizde olsun başka birçok ülkede olsun e, kemancılarda ya da işte batı eğitimiyle yoğrulmuş müzisyenlerde. Fakat e, Şkerzendoli inanılmaz bir e, bileşim inanılmaz bir e, kombinasyon ortaya çıkarmış. E, klasik müzikte ki e, başarılarını e, halk müziği tarafına da taşımış ve e, harika bir yorum ortaya çıkmış. Şimdi hemen bakıyorum. Ee, dinleyeceğimiz parça Zagori'nin palis Yani Pal burada bir isim. Zagori'nin Palisi. Yani ya da Pali. Ee, Zagori Yanya şehrini de içine alan. Tabii e, hemen komşusu olan Girokastra şehrini de içine alan e, geniş bir bölge. Ee, tabii Güney tadında bir e, yorum. Onu dinleyelim. Zagori'nin, Zagori bölgesinin palisi. Orta Kemancı, Şkezdendoli'yi dinliyoruz. Ee, Zagori bölgesi özellikle Yanya ve çevresinde e, Güney Arnavutluğun Petatonik köy geleneğiyle birlikte e, az önce duyduğumuz gibi şehir geleneği de son derece güçlü. E, Yanene'den yani Yunanca deyiş, e, deyimiyle Yanene şehrinden ya da Yanya'dan çıkmış e, Eski kayıtlardan beri bildiğimiz çok büyük müzisyenler var. Ee, az önce dinlediğimiz karakterde şehir şarkıları da var. Yunanca olmak üzere. 1900'lerin e, 1920'lerden itibaren kaydedilmiş. Yani demek istediğim e, Zagori bölgesi köy ve şehir geleneğinin e, çok güçlü olduğu. Aynı zamanda tabi Osmanlı makamlarının da e, bir şekilde var olmağa devam ettiği bir bölge. Şimdi e, saf Güney müziği dinleyeceğiz. Korça şehri var, e, azıcık içerilerde. E, güneyde e, çok zengin bir e, romans kantat geleneği var Korçada. Ama biz e, klasik köy geleneğiyle bağlantılı bir kaba dinleyeceğiz. E, kaba Güney ya da genel olarak Arnavutlunun enstrümantal müzik formu olarak karşımıza çıkıyor ve e, e, büyük ölçüde doğaçlamaya dayanıyor. Ama yine de sık sık terenim edilen temalar var da Hani tam olarak e, Türkçe'de karşılığı sanırım yok. Hani kaba formunun e, bizim müziğimizde tam olarak hani neye tekabül ettiğini bilemiyorum açıkçası. Şimdi e, Şikel ve yine Hekuran Cambali'den e, bir Korça kabası dinliyoruz. Yine az önceki kayıtta olduğu gibi Şikel müzik topluluğu e, eşlik ediyor onlara. bir icra dinlettim sizlere ee, müthiş bir icraydı bence <gülüyor> 1971 doğumlu Şikazen Dolly'den söz ediyorum bugün ee, Arnavut Kemancı 1995'ten bu yana da e, Viyana Flarmon Orkestrası'nın bir üyesi kendisi <gülüyor> şimdi e, doğduğu şehirden Elbasan'dan bir çift dansı yorumlayacak Yeah. Gazendoğlu'yu dinlemeye devam ediyoruz. E, artık çok fazla laf sokmadan araya dinlemeye devam edelim. Bu parçanın adını Roka Mandolinen koymuş. E, aslında Berat'tan çok iyi bilinen bir e, halk şarkısı bu. Aldım mandolini elime diye başlıyor. E, 1900'lerin başından itibaren e, pek çok yorumu var. E, ama <gülüyor> bu 11 dakikalık parçada başka bir sürü parçada. Bir araya getirilmiş bir medley aslında. Bir halk şarkıları e, karışımı buketi diyelim. Ama adı Roka Mandolinen diye geçmiş. şarkıyı sonuna kadar çalmadım. Çünkü hem parçayı biliyorsunuz sonuna sonda ge, gelen parçayı hem de görecel olarak daha böyle e, ne diyelim sönük bir kayıt. Şimdi size e, Şikersen Dolin'in kendi topluluğuyla birlikte yorumladığı parçalardan birini dinleteceğim. Hemen bakıyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Bu Marikay köyünden bir dans havası. E, Tiran yakınlarında bir köy Marikay. Marikay köyünden e, dans melodisi dinledik. Bu da çok sevilen, çok ünlü bir melodidir. Son şarkımız e, bir klasik, e, Bareşe adını taşıyor. E, çoban Kızı diye çevirebiliyormuşuz. E, Rejo Mulici, evet doğru anladıysam evet. Rejo Mulici bestecisi e, kendisi aynı zamanda Kosovalı ünlü şarkıcı e, Necmiye Pagarusha'nın e, eşi. Zaten bu parçanın Türkçe versiyonunu aylar önce size, e, şimdi adını hatırlayamıyorum, e, çok ünlü bir kavalcı tanıtırken, e, onun da kaval çaldığı için bu parçada e, Necmiye Pagarusha'nın sesinden dinletmiştim. Şimdi Şikel Zendoli'nin e, enstrümantal versiyonunu dinleteceğim. Aslında birçok kez yorumlamış. E, bu yorum en çok hoşuma gittiği için bunu paylaşıyorum. E, Bareça adını taşıyor. Çoban kızı e, Senfonik Orkestra eşliğinde canlı bir e, performans Reşayla Çoban Kızı'yla bitirdik bugünkü programımızı da tabii ki başta söylemeyi atladım. Ee, sevgili dostum Güner Eminoğlu yine bütün arka plan bilgilerini bana e, çevirip hazırladı sağ olsun var olsun çok teşekkürlerimi gönderiyorum buradan ee, ve biliyorum ki e, Arnavutluk olsun Kosova'da olsun e, benim programı takip eden dostlarımız var. Onlara da selam ve saygılar yolluyorum. Program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040, 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Ayrıca bütün sosyal medya mecralarını kullanarak ulaşabilirsiniz bana. Ve son olarak da hem bu programı hem de bundan öncekileri www.tunaninberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Yarın hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler hepinize. Să mă îșoară mergei, n-să-n spune n-aioc când să vii. Să mă